Elhamdülillahi rabbil alemin vel aqibetu lil mutteqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bugün Ali İmran Suresinin 51. ayetinden itibaren okuyacağız. Ayetler arasında İsa Aleyhisselam'ın göğe yükseltilmesiyle ilgili bir ifade var. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın tekrar geleceğine dair inanç bu inancın tarihte ve bugünlerde ortaya çıkarmış olduğu sıkıntılar ve Kur'an'dan uzaklaşmanın Müslümanları ne hale getirdiği Kur'an'dan uzaklaşmanın ilim haline geldiği konusunda bir ders yapmış olacağız. Bugün bir de şahsi manevi olarak İsa gelmiştir diye bir iddia var biliyorsunuz. Onun üzerinde de duracağız inşallah. <gülüyor> Ali İmran suresinin 51. ayetinde kalmıştık. İsa aleyhisselamın konuşmasını veriyor ayet-i kerime. İsa aleyhisselam diyor ki inna Allah Rabbiy ve Rabbukum فَعْبُدُوهُ Allah benim de sizin de Rabbinizdir. O'na kulluk edin. Bu sözü Yahudilere söylüyor. Şimdi olayın önemini anlamaya çalışalım. İsa Aleyhisselam'dan önce Yahudilere Peygamber olarak gelen kimdi? Zekeriyya Aleyhisselam var, değil mi? Zekeriyya Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam'ın annesi Zekeriya Aleyhisselam'ın gözetiminde büyütülmedi mi? Peki o arada bir Nebi daha geldi, kimdi o? Yahya Aleyhisselam. Bakın aynı topluma Zekeriya Aleyhisselam geliyor, Yahya Aleyhisselam geliyor, arkasından İsa Aleyhisselam geliyor ve bunların üçü aynı anda yaşayan insanlar. Şimdi böyle bir toplumda, bir de o toplum İsrailoğulları ellerinde Tevrat var ve kendilerini dünyanın en dindar topluluğu olarak görüyorlar. Bugün de öyle görüyorlar. Dünyanın en dindar topluluğu olarak görüyorlar. Bir de kendilerini seçilmiş bir kavim olarak görüyorlar değil mi? Gerçekten de İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen insanlar onlar. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Yakup Aleyhisselam, şey İshak Aleyhisselam'ın torunları bunlar. Yakup Aleyhisselam'ın tabi 12 oğlundan gelen, Yakup Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam'ın oğlu, onun 12 oğlundan gelen İsrailoğulları, Yakup Aleyhisselam'ın lakabı İsrail. İsrail oğulları dediğimiz zaman Yakup Aleyhisselam'ın oğulları demektir. Şimdi soyuna baktığınız zaman son derece temiz ve saygın bir soy. Çok sayıda Rasulün gelmiş olduğu ve İsa Aleyhisselam geldiği zaman da Zekeriya Aleyhisselam'ın Yahya Aleyhisselam'ın Nebilik yaptığı yani aynı çağda kendi çağdaşları olarak bulunan kişiler İsa Aleyhisselam'da Yahya Aleyhisselam'dan sonra Nebi olarak geliyor. Ve İsa Aleyhisselam'ın doğuşunun mucize olduğunu gördük. Onları neye çağırıyor? Diyor ki, Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin. Bu zaten bütün Nebilerin ortak davetidir. sıra tüm مُسْتَق۪يمٌ Bu doğru yoldur. Şimdi, o topluluğun tümüyle İsa Aleyhisselam'a inanmasından başka bir beklenti olur mu? Herkes ona inanması lazım değil mi? Ayrıca da mucizeler gösteriyor. Geçen hafta görmüştük. İşte ölüleri diriltme, kuş heykelini yaparak üflediği zaman canlanması. Anadan doğma kör ve şey olan alaca hastalarında bulunan kişilerin iyileşmesi. Yediklerini haber verme sevlerinde bulunan haber vermesi. Şimdi böyle kişilerin önünde biliyorsunuz kuyruklar oluşur. Yani şimdi düşünün ki bir yerde bir adam var ölüleri diriltiyor. Onun yanına milyonlarca insan ziyarete gelir, değil mi? İşte bu hastalıkları iyileştiriyor. Evinize biriktirdiğiniz yediğiniz şeyleri söylüyor. Son derece ilginç insanların ilgisini çeken. Yok efendim heykele üflüyor canlanıyor. Yani bugün olsa Televizyonlar her gün birkaç tane haber verirler onda. Son derece ilginç. Şimdi bu kadar ilginç şeyler neden insanları inanmaya zorlamıyor? Mesela şu. İnsanlar gerçekleri bilmediğinden değil. Gerçekler hesaplarına gelmediğinden inanmazlar. Yoksa Allahu Teala haşa zalim değildir. İşte bakın böyle bir Nebi'ye inanmıyorlar. Bakın ayet okuyorum ''Fe lemme ahasse ıysa minhumul kufra'' İsa onlardan kafirliği hissetti. Baktı ki onlar hiç inanmak istemiyorlar. İsa Aleyhisselam'ı görmek istemiyorlar. ''Gâle men ensari ilallah'' Dedi ki ''Allah yolunda bana yardım edecek olanlar kim?'' قَالَ الْحَوَارِيُّنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ Havariler dediler ki Allah yolunda sana yardım edecek olanlar bizleriz. İşte bunların sayısının 12 olduğu biliyorsunuz, rivayet ediliyor. Bugün işte 11 tane havari kabul ediliyor. si de burada olmayan Paulus sayılıyor. ''Amenna billah'' ''Biz Allah'a inandık'' dediler. ''Veşhed bi enna muslimun'' ''Şahit ol, biz teslim olduk'' Yani bu kadar şeye rağmen İsa Aleyhisselam'a ancak havarilerin inanmış olması çok ilginçtir. İşte bu havarilerle ilgili çeşitli şeyler söylenir. Bir grup esnaf, işte çamaşırcı esnafı ya da balıkçı esnafı şeklinde değişik rivayetler var. Yani kim olursa olsun, yani şey, olay bu. Ve orada İsa Aleyhisselam'a asıl karşı çıkanlar da Yahudilerin hocaları. Niye? İktidarı ona kaptırmak istemiyorlar. Çünkü İsa Aleyhisselam Allah'ın Resulü olursa önde onun olması lazım. Halbuki kendileri önderliği kimseye vermek istemiyorlar. İstediğiniz kadar gerçekleri söyleyin hiçbir şey ifade etmiyor. Şimdi Havari'ler şöyle diyorlar: Rabbena amennə bima enzelte ve اتبa'nər rasul. Rabbimiz sen indirdiğine biz inandık. Mesela geçen hafta Yahya da uzun uzun anlattı. İsa aleyhisselam ister onların üzerindeki o sıkıntılı durumları da kaldırıyor. Yani yiyeceklerde bir sürü haramlar Cenab-ı Hakk'ın emriyle işte İncil'i getiriyor. Tevrat tasdik ediyor. Ne yaparsan yap. Rabbena amenna bimâ enzelte Ya Rabbi senin indirdiğine inandık. Vettebaanel Rasul Bu Rasûle uyduk. ma şahidin Bizi şahitlerle beraber yaz. Yani eşhedü diyenlerden eyle. Yani eşhedü enne İsa Rasulullah demiş oluyorlar. Ben şahitlik ediyorum ki İsa Allah'ın elçisidir. Ve makru ve makr Allah. İsa'ya Aleyhisselam'a oyunlar kurdular. Onları onu İsa Aleyhisselam'ı tuzağa düşürmek için çeşitli oyunlar yaptılar. Allah da oyun kurdu. Vallahu hayrul makirin en güzel oyunu kuran Allahü Teala'dır. Yani onlar İsa aleyhisselam'ı tongaya düşürmek için oyunlar kurarken Cenab-ı Hak da onu başarılı o olması ve şey yapması için o oyuna gelmemesi için oyun kurmuş oluyor. Şimdi İsa aleyhisselam biliyorsunuz öldürmeye kalkmışlardı. Öldürmeye kalkmaları ile ilgili şey var. İsa suresinin 150 Yedinci ayetini açarsak orada görürüz. 102. sayfada. Şimdi şey diyor ki Yahudiler diyor ki, ve kawlihim inna qatilna el Mesiha i Sabnawariyam. Allah Allahü Teala Yahudileri lanetlemiş, rahmetinden uzaklaştırmış, dışlamış. Bunun sebeplerini anlatırken diyor ki bir de Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri sebebiyledir. Eğer İsa Aleyhisselam'ı öldürselerdi zaten Cenabı Hak onlara çok ağır bir ceza verirdi. Ama öldüremediler. İnaqatelne Mesiha Aleyhisselam Maria <gülüyor> Rasulullah Allah'ın Rasulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük diyorlar. Bakın Allah'ın Rasul olduğunu bile bile bunu yaptıklarını söylüyorlar ve övünüyorlar bunu. ve mâ katelûhû ve mâ yani astık diyorlar. Salebe asmak, salip neye salip derler şeyler? Salip. Bugün salip, haç, haç dediğimiz şey salip. İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerilmez şekli bu defa dini bir simge haline dönüştürülmüş. Gerçekten çok ilginç ya. Yani. Halbuki İsa Aleyhisselam, ne öldürülmüştür, ne de asılmıştır. Ve maqtaluhu masalabuhu, onu ne öldürdüler ne de asdılar. Velakun şu bir helem ama onlara o şekilde iymiş gibi gösterildi. Yani öyle hissettiler. Ve inle dediğin axtalufihi lefişekim minhu. Bu konuda farklı görüşlerde olanlar tam bir şüphe içerisindedirler. Maalehum bihi min ilmin illa itbağ alzın. Zanna uyma dışında ellerinde bir bilgi yoktur ve maqateluğu yakiinen yani kesin bir öldürdüklerine, öldürdüklerine dair kesin bilgiler yok ya da kesin olarak öldürmediler. İkinci mana daha uygun kesin olarak öldürmediler. Barrafa Allahu Allah onu kendi katına yükseltti ve kanallahu azizen hakime Allah güçlüdür ve doğru karar verir. Şimdi <gülüyor> Ali İmran Suresinin ilgili ayetine devam ediyoruz. ''İذ قال ya İsa'' yani Ali İmran'ın 55'e devam ediyoruz. ''İذ bir gün Allahü Teala dedi ki ''Ya İsa inni mutevaffike'' ben seni vefat ettireceğim. ''Ve râfi'uke ileyye'' ''Ve kendi katıma yükselteceğim.'' ''Ve mutahyruke minel lezîne kafaru'' Seni bu kafirlerden arındıracağım. Yani seni bu kafirlerden kurtaracağım. Ve ja'ilullezinetteb'uwuka fe'llezine keferu ila yevmil kıyame. Kıyamet gününe kadar senin arkadan gidenleri kafirlerden daha üst konuma yükselteceğim. Tabi şu anda yani e, İsa aleyhisselam'ın arkasından gidenler Bugün düzgün inancı olan müminlerdir. ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ Sonra dönüşünüz bana'dır. فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ف۪ي مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ İhtiraf ettiğiniz, görüş halına düştüğünüz konularda ben size bilgi vereceğim. Şimdi İsa Aleyhisselam vefat etti. Daha önce burada dersler yapmıştık. Hatırlayanlarınız vardır ama tabi hiç yapılmamış gibi dersimizi yapmamız lazım. Vefat kelimesi bak inni ki ben seni vefat ettireceğim diyor. Vefat kelimesi Türkçemizde hangi anlamda kullanılır? Ölmek manasında tamam. Ama Kur'an-ı Kerim'de uyku anlamında da kullanılır. Yani Kur'an-ı Kerim'de vefat hem ölen için vefat ettiği denir, hem uyuyan için vefat ettiği denir. Şimdi e, bu şeyde ben size yani ruh konusunu anlat, anlatırken bilgisayar örnek veriyorum biliyorsunuz. İnsanın bedeni şu bilgisayarın şu elimle tuttuğu mekanik tarafı gibidir. İnsanın canı bilgisayarın elektriği gibidir. İşte şuradan geliyor, şu kablodan gelen elektrik gibidir can. İnsanın ruhu da bilgisayardaki şey gibidir. Yazılım gibi ve bilgi gibidir. Şimdi evet ters takılmış buradan takılacak. Yok yok yanlış. Buradan takılacağım. Tamam. Oradan canı çıkıyor. Can <gülüyor> şimdi mesela şimdi elimde bir USB var değil mi? Ben bu bilgisayarla çalışırken bunu buraya takıyorum. Bunun bu bilgisi buradan, burada çıkıyor, orada çalışıyorum. Bilgisayarı kapattığım zaman bunu çekip çıkarıyorum, Alıyorum. İşte bilgisayar ölürse, bilgisayar ölebilir de değil mi? Yani elektrik aksamı bozulursa çalışmaz. İnsan da canı çıktığı zaman elektrik aksamının bozulması gibidir yani. Bilgisayar öldüğü zaman da ben bunu çekip çıkarttığım zaman bu bilgiler burada kalır değil mi? Bilgilere bir şey olmaz. İşte aynen onun gibi Cümer Suresi'nin 42. ayetini anlayalım. Kaçıncı sayfada? 462. sayfada. Şimdi diyor ki allah Teala orada ''Allahu yeteveffel enfuse hine muvtihâ'' Şimdi bu nefis kelimesi de çok önemli. Nefis vücudumuzun etten kemikten oluşan kısmı içinde kullanılıyor. Nefis vücudumuzda girmiş ruh içinde kullanılıyor. Tamam. Şimdi size bu ayeti az önceki gösterdiğim şekilde anlayın. Yani siz bunu bir insan gibi düşünün. Anlayabilmek için bu ayet anlamak gerçekten o kadar kolay değil. Allah diyor, bak şimdi bu da nefis olacak bu da nefis olacak tamam mı? İkisi de nefis. Çünkü vücuda ruh üflendikten sonra o ruh bizim vücudumuzda öylesine eşleşiyor ki artık başka bir yere girmesi mümkün değil. Ben bu USB'yi başka bilgisayara takarım ama vücudumuzdaki ruhun bir başka bedene gitme ihtimali yok. Ondan dolayı şey nefis adını alıyor. Yani kendi vücudumuzda nefis, ruhta nefis. Onun için Allah'u يَتَوَفَّ الْاَنْفُسَ حَيْنَ مُوْتِهَا ve teveffi çekip almak demektir tamam mı? Çekip almak. Şimdi ben bunu buraya takıyorum bak. Enfüs nefisler. Şimdi bu da nefis, bu da nefis tamam mı? Yani bak görebiliyor musunuz? Bu da nefis, bu da nefis. İkisi de nefis. Allahiyetefefenfus Allah nefisleri çeker alır, şimdi çektik. Hayne <gülüyor> meftiha bu nefis öldüğü zaman. Bu nefis öldüğü zaman bu nefsi çekip alıyor. Tamam mı? Bu nefis ölmüş. Velleti lem temut eğer bu nefis ölmediyse ölmediyse gene çekip alıyor fi <gülüyor> menamiha uykusunda. Şimdi burada biz bunu kapattığımız zaman bilgisayar uykuya yatıyor biliyorsunuz içerisinde elektrik var. Elektriksiz değil. Onun için bilgiler hiç kaybolmuyor değil mi? İşte diyor ki tekrar ediyorum bak şimdi bunu taktık. Yani bunu ruh gibi düşünün. Allah nefisleri çeker alır. Ne zaman? Hine mevtihâ nefis öldüğü zaman, iki tane nefis var, birisini çekip alıyor, birisi ölüyor. İşte bu bilgisayar öldüğü zaman bunu çekip alıyoruz. Tamam mı? Velleti ölmemişse eğer, fîme nâmihâ uykusundayken alıyor. Fe yümsi kulleti gada aleyhel mevt. Ölüme karar verdiği kişinin nefsini tutar. Tekrar buraya gelmez. Şimdi bu bilgisayar ölmüş olsa benim bu USB'yi buna takmamın bir anlamı olur mu? Hiçbir şey olmaz, değil mi? Hiçbir anlamı olmaz. Onun için ölen kişinin vücuduna ruh tekrar geri gelmez. Ne zaman ne kadar gelmez? Yeniden yaratılıncaya kadar. Bu konuda çok sayıda ayet var zaten. Ama şeydeki Tekbir suresindeki ve iden nufusu zevjet nefisler çiftleştiği zaman yani bu mesela ölmüş bunu tamir ettiriyorsunuz. Bütün bilgilerinde bunda olduğunu düşünün, takıyorsunuz. Şimdi bütün bilgiler burada olduğu için, yani ruhta olduğu için bütün bilgiler işte Allahu Teala o ruhu cennetine koyuyor. Mesela Yasin suresinde kılatul cennetten ruh gidiyor. Başka bir şey değil. Beden değil. Ya da Müminun suresinde bir جِعُونَ diyen bu ruhtur. ''Ya Rabbi beni geri çevir.'' Niye? Bu USB, bu bilgisayar olmadan bir işe yarar mı? İşte o ruh da o beden olmadan insan olamaz. Tamam. Onun için diyor ki ''Ya Rabbi beni geri çevir.'' la عَمَلُوا صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُوا ''Mü'minun yüzünce hayatı'' ''Terk ettiğim dünyada belki iyi bir şey yaparım.'' Ya da terk ettiğim vücutta iyi bir şey yaparım. Terk ettiğim vücudun içerisinde iyi bir şey yaparım diyor. Allahü Teala ne diyor? Kelle hayır. İnna kelemetun huve kâilhev. Bu onun söylediği boş bir sözdür. Ve min verâihim barzakun la yu Arkasında yeniden dirilecekleri güne kadar engel var. Yani bu bilgisayar ölmüş, bunun buraya takılması diye bir şey söz konusu olamaz. Tamam. Peki ölen kişi için ne olur? Diyor ki, ve yürsülülühra ila ecelin musamma diğerini belli bir süreye kadar Allah-u Teala serbest bırakır inne fi dalke la ayatin li tefekkür edenler için yani kafalarını iyice çalıştıranlar için bunda göstergeler vardır. İşte onun için birkaç kere tekrarladım ki iyi anlaşılsın tamam İşte ve yiden nufusu nefisler şifleştiği zaman insan vücudu yeniden yaratılıyor. Herkesin nufusu vücudu Herkesin ruhu gelip o nefse giriyor, işte o zaman izen nüfusu züb-vücret nefisler eşleşmiş oluyor. Tamam. O zaman ''alimet nefisün mâ gaddemet ve aharet'' Herkes ne yapmış ne yapmamış iyice öğreniyor. Şimdi madem ''vefat'' kelimesi hem ''uyku'' hem ''ölüm'' anlamına geliyor değil mi? Acaba İsa Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam ''vefatı'' ölüm mü, uyku mu? Onun cevabını nereden bulmamız lazım? Yine Kur'an'dan bulmak zorundayız. Kendi kafamıza göre değil. İşte bizim İslam aleminin en büyük kaybı Kur'an'ın Kur'an'la açıklanması, metodunun unutulmuş olmasıdır. Halbuki bunu Allahü Teala farz kılıyor. Ayetler arasındaki ilişkiyi kesemezsiniz, koparamazsınız. Aksi takdirde şeyde Allah ve yaktığın ama amir Allahu bi en yusala kafsamına girer Allah'ın birleştirmesine emrettiği şeyi kesmiş olurlar insanlar Bakara 27 mi? Şimdi ama bu maalesef 27 evet bu bu bu maalesef bu hale gelmiştir ayetlerin ayetlerle açıklanması diye bir şey kaybolmuştur. Şimdi bakın hep beraber bakalım. Bakalım ki İsa Aleyhisselam ölmüş mü yoksa uykuya mı dalmış. Maide suresinin 117. ayetini açıyoruz. 126. sayfa. Şimdi burada Şimdi Allahü Teala ahirette 116'dan başlayalım. Allah-u Teala ahirette bütün nebileri hesaba çekecek. Hepsine, hepsine inneke şey, e, neydi? Ee, inneke mes'ulun fe innehum bir ayet-i kerime vardı şimdi tam şey yapamadım. fe innehum mes'ulun <gülüyor> ve lenese'lennellezine ursul eyleyhim ve lenese'lenne l-murselin. Araf sulasi. 6. ayet. Kendilerine elçi gönderilenleri sorguya çekeceğiz, elçileri de. Şimdi işte Allahü Teala İsa Aleyhisselamın elçisi olduğu için bak burada diyor ki ve iddialı Allahü Ya İsa bin Maryam. Bir gün Allah diyecek ki ey Meryem oğlu İsa. E en takûl telîn nasît takîdûni ve ummi ilâhîni min dûnillah. Bugün mesela Hristiyanlar İsa Aleyhisselamı Rab edinmişlerdir. Biliyorsunuz Allah üçün üçün südür diyorlar. E, Meryem'i de Tanrı edinmişlerdir. Çünkü ona sığınırlar, ondan yardım isterler, onun aracılığıyla kurtulacaklarına inanırlar. Bu Tanrı edinmekte. Ar aracı Tanrı. Allah ile kendi aranıza beni ve anamı birer Tanrı olarak koyun sözünü sen mi söyledin İsa diye sorguya çekecek Cenab-ı Hak. Gâle sübhânek İsa diyecek ki, Ya Rabbi ben sana boyun eğerim. Ma yekûnü li en ekûle ma aleyse li bihâkk Benim hakkım olmak olmayan bir şeyi nasıl söyleyebilirim? Böyle bir şey söyleyemem ki, diyor. kultuğu fakat alim alimteh Bunu demişsem sen çok iyi bilirsin. Bak demişsem bilirsin ne demek? Dünyadaki işleri bittikten sonra söylenen bir sözdür değil mi? Başka zaman olmaz. Aleve mafii nefsi ve aleve mafii nefisik. Benim içimde olanı sen bilirsin. Ama senin içinde olanı ben bilmem ki. Benim kalbimdeki ne bilirsin, kafamdaki ne hepsini bilirsin. İnne ki entallamul uyuup Gayıpları bilen sens. Ma kul tulahum illa ma emarteni bi. Bana ne emrettiysen onlara onu söyledim. Başka bir şey söylemedim. O da nedir? Eni abdullah'e Rabbi ve Rabbekum. Benim destine Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim onlara. Ve kuntu aleyhim şehidem madem tufihiim, ya Rabbi içlerinde yaşadığım sürece onları, onlara şahittim. Yani ne yaptıklarını görüyordum. Ne yaptıklarını görüyordum. Fela ma tevafüi teni kuntu aleyhim. Ne zaman ki beni vefat ettirdin. Görüp gözeten sen oldun. Artık ondan sonra ne yaptıklarını bilmiyorum. Ve ente hala kule şeyin şehit, her şeye şahit olan sensin ben değilim ki ne olmuş, ne bitmiş ben bilmiyorum. Şimdi bu söz nerede söylüyor İsa, İsa Aleyhisselam? Ahirette zaten ayetin devamında "Hada yomu yen faus sadıqin diyor. İşte bu sadıkların doğruluğunun fayda verdiği gündür. Ahiret gün olduğunu çok açık ve net bir şekilde söylüyor zaten. Şimdi ne zaman ki beni vefat ettirdin, onları görüp gözeten sen oldun diyor, değil mi? Peki İsa Aleyhisselam'ın vefatı uykum uymuş, ölüm müymüş? Bu neyin şahitliğiyle ölümmüş? Kur'an-ı Kerim'in şahitliğiyle. Başka bir anlama gelebilir mi? Şimdi bakın Allahü Teala ne diyor. Hud suresini tekrarlayalım, ben onu sık sık tekrarlanmasının çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda, yani şu ana kadar edindiğimiz bilgiye göre sahabe döneminden sonra bu metot tamamen kaybolmuş. Şimdi evet. Şimdi O şeyde e, Allah-u Teala diyor ki o ayet-i kerimede Elif namra Kitabun uhkimet ayatu, thumma fussilet milledun hakimin habîr Şimdi bir dolaşsın sorusunlar. Kitabun uhkimet ayatu, thumma fussilet milledun hakimin habîr Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış Hakim ve Habîr tarafından da tafsil edilmiştir. Kitabın uhkimet âyâtu thumme fuslet minnedün Hakîmin Habîr. Ayetleri muhkem kılınmış. Bakın orada mesele gördünüz. Ben seni vefat ettireceğim dedi değil mi? Peki vefatın ne demek olduğunu bir ayette açıkladı mı Allah? Ölüm manasında da gelir, uyku manasında da gelir dedi değil mi? Ondan sonra da İsa Aleyhisselam'ın vefatının hangi manaya geldiğinde kendisi açıkladı mı? Açıkladı. O zaman İsa aleyhisselama öldü diyen kim? allah Teala'dır. Biz değiliz. Onun için Allahü Teala diyor ki, ''Kitab-u nuhkemet âyâtu Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış sonra ayrıntılı olarak açıklamıştır. Dikkat ediyor musunuz? O kadar ayrıntı verdi ki vefatın ne olduğuna dair değil mi? Allah te'abudu illallah'' Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye böyle yapmıştır Allah. Niye? Şimdi bu açıklamalara bakmadığınız zaman ne dersiniz kendi kafanıza göre? Vefat ölüm değil uykudur dersiniz değil mi? Bugün bunu söyleyen İslam aleminin neredeyse tamamına yakını son derece üzücü bir şey gerçekten. Ve Kur'an-ı Kerim'den o kadar çok kelimelerin anlamı değiştirilmiş ki bugün İslam bu haliyle İslam aleminin bir şey beklemesi mümkün değil. Bak bugünkü bugün üniversitelerde, medreselerde ders olarak okutulan, ondan sonra İnsanlara şey yapılan e, ilim olarak verilen şeyler insanlara il ilim olarak verilen şeyler %100 Kur'an-ı Kerim e aykırı. Ve üstelik Allah bu davranışı nasıl niteliyor? Kendini Allah'ın yerine koymak diye niteliyor değil mi? Ve maalesef İslam aleminde İsa Aleyhisselam'ın tekrar ineceği bir iman esası halindedir biliyor musunuz? Ve bu konuda hadis kitaplarında hadis kitaplarında hadisler vardır. Şimdi siz diyeceksiniz ki Resul, Resulullah söylemiş, ya kardeşim bugün koskoca bir cemaatin lideri Fethullah Gülen söylemedi mi şeye olimpiyatlara Resulullah geldi diye. İşte hadisler böyle uyduruluyor. Şimdi onun şu anda Türkiye'de bakın şimdi siz biraz şey yapıyorsunuz. Türkiye'de siyasi iktidarı da arkalarına aldığını düşünün. Ben bunu burada konuştuğum zaman çoğunuz buradan şeker giderdiniz. Ne lazım? Bir şey olursa bana dokunmasın diye. Değil mi? Evet, şimdi biliyorum onların onların yurtlarına gidiyor Rasulullah önce bir kontrol yapıyor, eğer temiz varsa Said Nursi de geliyor. Yani üst komutan ya o. Ondan sonra toplantılarda bir sandalye boş bırakıyorlar. Yani Rasulullah onların müfettişi. Peki o cemaatin başındaki kim olur öyleyse? onu düşünün. Ama arkasına siyasi iktidarı alan dini hareketler son derece tehlikeli olur. Son derece tehlikeli olur. Allah göstermesin başarılı olsalardı Türkiye yanmıştı ki ne yanmıştı. Şimdi ama ben burada bunu bunu bu İsa konusunu istismar eden sadece şu ya da bu cemaat değil ki. Bakın Ömer Nasuh'yu bilmen, İslam akidesinin anlattığı kitapta ne söylüyor? Yani inanılır gibi. Büyük İslam ilmi herkesi Herkese tavsiye ediyorduk eskiden. Yani ben İstanbul Müftülü'nde fetva verirken elimden hiç düşürmediğim bir kitaptı. Okur musun Yahya? Büyük İslam İlmihalinin Kıyametin Mahiyeti ve mukaddimatı başlığı altında 60. paragrafın 5. maddesi diyor ki Hazreti İsa'nın gökten inip bir müddet peygamberimizin şeriatı ile amel etmesi işte kıyametin alametlerindendir. Bak gökten inecek ve bir müddet Resulullah'ın şer şeriatı ile amel edecek. Bu Resulullah'ın şeriatı dediği de ne? Bir de bir hadis uydurulmuş. Uydurulan hadisi bir okur musun orada? Buhari bakın, ve Müslim'in Buhari Müslim bakın en güvendir hadis kaynakları. Evet Ebu Hureyre'den rivayet ettikleri hadis şöyle: Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: Canım elinde olana yemin ederim ki aranıza Meryem'in oğlunun adaletle hükmetmek, haçı kırmak, domuzu öldürmek ve ha, haçı kırmak diye bir görev var mı? Domuzu öldürmek bir resulün görevi olur mu? Yani domuzlara mı geliyor Haşa bir yani İsa Aleyhisselam. Ne demek? Var mı Kur'an-ı Kerim'de? Hani Kur'an şey Resulullah'ın şeriatıyla hükmedecekti. Devam et. Haçı kırmak, domuzu öldürmek ve cizye'yi kaldırmak üzere ineceği gün Peki, gelecektir. Peki cizye'yi kaldırmak cizye kimin emri? Kur'an-ı Kerim'in emri. Evet, Tevbe 28. ayette. Nasıl kaldırırız? Hani Rasulullah'ın şeriatı ile hükmedecekti? Ne oluyor? Bakın şimdi yoldan çıkıldığı zaman arabanın tekerleğinin nerede duracağını kimse bilemez. Bak Kur'an bu kadar açık ayetlere rağmen Buhari ve Müslim'de uydurulan hadisi görüyorsunuz değil mi? Hı? Ne 29? Ha, tevbe 29. ayetmiş az önce şikayet 28 değil evet. Evet devam et. Bir daha baştan alayım hadisi. Al. Canım elinde olana yemin ederim ki aranıza Meryem'in oğlunun adaletle hükmetmek, haçı kırmak, domuzu öldürmek ve cizyi kaldırmak üzere ineceği gün gelecektir. O vakitte mal o kadar artacak ki kimse ona itibar etmeyecek. O başka şeyler de var yani herkes inanacak, destek verecek. Başka rivayetler var. Tabi. Neyse. Evet. Şimdi şeyde bu Said Havva'nın kitabın adı neydi? El Esas fi's tercümesi bu. Yani hadis diye, diye tercüme edilmiş. Evet. Burada bak İsa gelmeyecek diyen kişinin durumu ne olur? Oradan şöyle i̇şte bakalım. Onun 420. sayfası Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın ineceği mütevatir rivayetlere dayanan bir inanç ilkesidir. Bunu reddedenin küfrüne hükmedilir. Bak Mütevatir inanç ilkesiymiş. Bunu kabul etmeyen kafir. Ve bugün bugün İslam alemi bu durumda işte. Bakın Allahü Teala'nın söylediğine bakın, Rasulullah'a söylettiklerine bakın. Ben size sürekli söylüyorum. Bu durumdaki İslam aleminin herhangi bir başarı elde etmesini beklemeyin. Bu durumdaki İslam'ı kimse kabul etmez. Çünkü Allah'ın emrine aykırı inanç oluşturulmuş. ya inanç ya. Allah'ın açık emirlerine aykırı inanç oluşturulmuş. Görüyorsunuz işte. Evet. Şimdi gelelim şeye. Tekrar ayet-i kerimeye gelelim. Yani a, a, Ali İmran Ali İmran 55. ayetteyiz. İd'e Allah ya İsa inni mutawfikeke. Ey İsa dedi Allah ben seni vefat ettireceğim. Tamam vefatı anladık. Tamam. Peki verafiuke ileyye seni kendime yükselteceğim. Bu ne demek? Peki bunu nereden öğreneceğiz? Yine Kur'an'dan öğreneceğiz. Yine Kur'an'dan öğreneceğiz. Bak şimdi Allahü Teala her bir kelimeyi açıklamıştır. Siz kendi kafanıza göre ayete mana verirseniz kendinizi Allah yerine koymuş olursunuz. Ve işte acı sonuçlarını görüyorsunuz değil mi? Diyor ki Allahü Teala burada Araf suresinin 40. ayetini açın lütfen. Evet. Bunu <gülüyor> Allahü Teala orada diyor ki: İnnellezîne kezzebû biâyâtinâ ve istekberû anha'' Ayetlerimizi yalanlayan, ona karşı büyüklük, büyüklük taslayanlar var ya. Lâ tufatteh lehumu vâbu's semâ. Onlara göklerin kapısı kapıları açılmayacaktır. Gökün kapıları açılmayacaktır. Velayet kurul el cennet hatta yelgel cemel fi sem el Şey e, cemel yani bu e, şey e, gemi halatı. Cemele deve denir ama gemi halatı manası daha uygundur. Şey keşif onu şey yapar. O manayı verir. Gemi halatı bir iğnenin deliğinden geçinceye kadar bunlar cennete giremeyecektir. Gemi gemi haratının iğnenin deliğinden geçme ihtimali var mı? O zaman bunların da cennete gitme ihtimali yok. Peki bunlara göğün kapıları açılmayacaktır ne demek? Vefat ettiği zaman ruhlar göğe yükseltilir. Göğe yükseltilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerime ile ilgili olarak Mesela Ahmet bin Hanber'in müsnetinde geçen. Hadis-i şerifler ayetler, ayetlerle birlikte anladınız mı? Bunun Rasulullah'ın sözü olduğunu hemen anlayabiliyorsunuz. Diyor ki Rasulullah Mümin kul dünyadan ayrılmak üzere olduğu zaman gökten ak yüzlü melekler inerler. Sanki yüzleri birer güneştir. Yanlarında cennetin birbirine karıştırılmış kokularından olan koku bulunur. Yanına otururlar. O ölen kişi sanki böyle göz alabildiğine bir melek yığını etrafında görür. Sonra ölüm meleği gelir. Başının yanında oturur, der ki Ey temiz nefis, çık! Allah'ın affına ve rızasına git. O da çıkar diyor, bir şeyden bir bir su kabından bir damla suyun damladığı gibi kolaylıkla ayrılır. Onu alır, getirdiği güzel kefenler içerisine koyar. Ondan sonra çok güzel kokular içerisinde diyor Yeryüzünden çık çıkarır onu. Rastlayan her melek grubu şöyle derler, bu güzel, bu temiz ruh kimdir? Onlar da falanca, falan oğlu filanın ruhudur derler. Onu dünyadaki en güzel isimleriyle anarlar. Sonra birinci kat semaya kadar gelir. Bak az önce kafirin ruhunun şey yapılmayacağı ifade edildi değil mi? Birinci kat semaya kadar gelir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kapının açılmasını isterler kapı açılır ve bir törenle karşılanır. Her her semada 7. semaya kadar törenle karşılanır. 7. semada Allahü Teala ona Allahü Teala emreder der ki bunu bu kulumu illiyyin arasına yani üst tabakadaki kullarım arasına kaydedin der. Ve bunu yeryüzüne çevirin der. Yeryüzüne çevinir. Niye öyledir? Bak hemen ayet-i kerimeyi okuyor. Minha halaknakum ve fiha nuidukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha halaktuhum ve fiha u'iduhum ve minha ukhrijuhum taratan ukhra. Evet, onları topraktan yarattık. Tekrar toprağa döndüreceğiz. Şimdi demek ki bakın ayeti kerimede de ayeti kerime ölen kişinin ruhunun yükseleceğini söylüyorum peki yükseldikten sonra orada mı kalacak? Tekrar toprağa döndüreceğiz diyor değil mi? Bir daha çıkaracağız diyor değil mi?